Öğrenciler, öğretmenlerinin verdiği bir ödevle tren temalı bir hikaye yazmaya başlarlar. Ancak başlangıçta hikaye yazmakta zorlanırlar. Daha sonra birlikte çalışarak hayal güçlerini geliştirir ve kelimelerle dolu bir maceraya atılırlar. Hikayenin ana teması hayal gücünü kullanmak, ekip çalışması yapmak ve yazma becerilerini geliştirmektir. Çocuklar, kelimelerle oyunlar oynayarak hikayelerini zenginleştirir, ve sonunda uzaya giden büyüleyici bir tren tasarlarlar. Trenin yolculuğu sırasında uzay fırtınaları, korsan saldırıları ve farklı gezegenler gibi engellerle karşılaşırlar. Bu macera hem yaratıcılıklarını geliştirir hem de bilimsel bilgiler edinmelerini sağlar. Karakterler ve Tanıtımları Moni, hikayenin en yaratıcı karakteridir. Resim yapmayı sever ve hayal gücü çok geniştir. Trenlerini uzaya götürme fikrini ortaya atan kişidir. Arkadaşlarını motive eden ve ilham veren bir liderdir. 2. ince, Detaycı ve meraklıdır. Hikayeye hareket ve macera katmak için korsan fikrini ortaya atar. Kelimeleri özenle seçen, dikkatli ve düzenli bir öğrencidir. 3. Mete Neşeli ve enerjik bir karakterdir. Hikayeye mizah katar ve eğlenceli fikirler önerir. Yemeklere olan ilgisi nedeniyle uzay menüsü hazırlama fikrini ortaya atar. 4. Taci Pratik zekalı ve çözüm odaklıdır. Hikayeye ilginç yer isimleri ve fikirler ekleyerek yaratıcılığı destekler. 5. Naci, gözlemci bir karakterdir. Çevresindeki detayları fark ederek hikayeye kelimeler ve olaylar ekler. Hikayenin özeti Uzaya Giden Tren adlı hikaye, Portakal İlkokulundaki bir grup öğrencinin öğretmenlerinin aldıkları ödevle başlar. Öğretmen, öğrencilere tren temalı bir hikaye yazmalarını söyler. Ancak öğrenciler hikaye nereden başlayacaklarını bilemezler ve birkaç satır yazdıktan sonra tıkanırlar. Öğretmen, öğrencileri motive etmek için birlikte çalışabileceklerini önerir. Trenler gibi ekip çalışmasıyla bir araya gelip hikayeyi oluşturabileceklerini söyler. Bu fikir tüm sınıfı heyecanlandırır ve öğrenciler bir ekip olarak çalışmaya başlar. Fikirlerin oluşumu Öğrenciler, trenlerinin nereye gideceğini düşünmek için istasyona gitmeye karar verirler. İstasyonda farklı trenlerin nereye gittiğini gözlemlerler. İnci, trenin Cumburlop kasabasına gidebileceğini, Mete, Gergedanlar Köyü'ne, Taci, Mızmızlar Beldesi'ne gidebileceğini söyler. Ancak Moni, trenlerinin her yere gidebileceğini hayal eder. Okyanusa, elmanın içine ya da çok uzaklara gitme fikrini ortaya atar. Bu fikirler öğrencileri daha da yaratıcı düşünmeye iter. Okyanusta yüzen bir tren, kitabın sayfaları arasında dolaşan bir tren, zamanda yolculuk yapan bir tren gibi ilginç fikirler öne sürülür. Ancak hiçbir fikir onları tam olarak tatmin etmez. Uzay fikri ortaya çıkıyor. Bir gün Moni, büyük bir heyecanla trenlerini uzaya gönderebileceklerini söyler. Bu fikir tüm sınıfta büyük bir coşku yaratır. Çocuklar artık trenlerini yıldızlar arasında hayal etmeye başlar. Bu fikir üzerine herkes hikayeyi nasıl geliştireceklerini düşünmeye başlar. Hazırlık süreci Kelime avları ve antrenmanlar Tren yolculuğunu anlatabilmek için daha fazla kelimeye ihtiyaçları olduğunu fark ederler. Bu yüzden kelime avına çıkarlar. Kasabanın her yerinde ilginç kelimeler toplarlar. Antika dükkanından, eskici kelime pazarından, kitaplardan ve günlük hayattan kelimeler toplarlar. Topladıkları kelimeleri saklamak için yaratıcı yöntemler bulurlar. Turşu yaparlar, konserve hazırlarlar, kurutup ipe dizerler. Bu süreçte yazı antrenmanları yaparak kelimeleri nasıl kullanacaklarını öğrenirler. Kelimelerden hikayeler oluşturur, akrostiş şiirler yazar ve farklı yazı türlerinde denemeler yaparlar. Böylece yazı becerilerini geliştirirler. Trenleri uzaya göndermeye karar veren çocuklar, hikayelerini yazmaya başlarlar. Trenleri... Yıldızlar arasında süzülerek yol alır. Ancak yolculuk kolay değildir. İlk zorluk bir uzay fırtınasıdır. Tren sarsılır ve çocuklar panik olur ama birlikte çalışarak fırtınadan kurtulurlar. Sonra uzay korsanları trenlerini durdurmak ister. Çocuklar kelime torbalarından çıkardıkları kelimelerle korsanları şaşırtır ve onları püskürtür. İstasyondan istasyona macera Tren, farklı istasyonlarda durur ve çocuklar burada ilginç maceralar yaşarlar. Bilim istasyonu, uzay hakkında yeni bilgiler öğrenirler. Kara delikler, gezegenler ve yıldızlar hakkında bilgiler toplarlar. Dinozorlar istasyonu, zamanda yolculuk yaparak dinozorlarla tanışırlar. Hayal istasyonu, farklı hikayeler yazarak trenlerini yeniden şekillendirirler. Her istasyon, çocukların hikayelerine yeni bir boyut katar ve onları daha yaratıcı yapar. Son Durak, Dünyanın En Büyük Kitabı Moni ve arkadaşları yazdıkları hikayeleri bir araya getirerek dünyanın en büyük kitabını yazmaya karar verirler. Bu kitapta herkesin kendi hikayesi olmasını isterler. Hikayelerini tren biletlerine yazarak diğer çocukları da bu maceraya davet ederler. Her durak yeni bir hikaye dönüşür ve tren yolculuğunu sonsuz hayallerle sürdürür. Çocuklar, hayal güçlerini kullanarak, istedikleri her yere gidebileceklerini öğrenirler. Ana tema ve mesaj Bu hikaye, hayal gücünün sınır tanımadığını ve ekip çalışmasının gücünü anlatır. Öğrenciler, kelimelerle oynayarak yazı-yazma becerilerini geliştirir ve maceralar yaratırlar. Ayrıca, bilimi keşfeder, hayallerini yazıya döker ve geleceği şekillendirirler. Son soru bu tren hala durmuyor ve her durakta yeni bir hikaye ekleniyor. Sen bu trenle hangi istasyona gitmek istersin? Kitabın hikayesini daha iyi kavrayabilmeniz için sizin için bu bölümü yeniden kurguladık. Keyifli okumalar dileriz. Lütfen unutmayın, bu bölüm kitapta yer almamakta olup tamamen bizim tarafımızdan yazılmıştır. Uzaya Giden Tren Portakal İlkokulu'nda o sabah herkes sıralarına oturmuş, dersin başlamasını bekliyordu. Öğretmen sınıfa girip gülümsedi. ''Merhaba çocuklar, bugün bir hikaye yazmaya ne dersiniz?'' Tahtaya büyük harflerle yazdı. ''Herkes bir tren hikayesi yazabilir.'' Öğrenciler kalemlerini ve kağıtlarını hazırladı. Herkes bir şeyler yazmaya başladı ama birkaç satırdan fazlası gelmiyordu. İnci sıkılarak içini çekti. Öf. Mete kalemini masaya vurdu. Uf! Moni ise dayanamayıp bağırdı. Olmuyor! Moni resim çizmede çok iyiydi ama bu kez bir hikaye yazmak zorundaydı. Üstelik trenin nereye gideceğini de bilmiyordu. Öğretmen çocukların duraksadığını fark edince onlara bir soru sordu. Hadi hayal edin! Bu trenle nereye gitmek isterdiniz? Sınıfta çıt çıkmıyordu. Öğretmen biraz daha yönlendirdi. Peki, bir ekip çalışması yapmaya ne dersiniz? trenler vagonlardan oluşur bizim hikayemiz de birlikte şekillensin mi bütün sınıf birazdan evet öğretmen o zaman önce nereye gideceğinizi belirleyin sonra orayı anlatan bir hikaye yazın tren hikayeniz harika olacak teneffüs zili çaldı çocuklar bahçeye koştular ve hep aynı soruyu sordular trenimiz nereye gidecek moni'nin aklına bir fikir geldi trenleri görmek için istasyona gidelim trenler nereye gidiyor Okul çıkışı istasyona gittiler. Kalabalık ve telaş doluydu. Moni arkadaşlarına döndü. Bu trenler nereye gidiyor? İnci, Cumburlop kasabasına. Mete, Gergedanlar köyüne. Taci, Mızmızlar beldesine. Korkor ilçesine. Moni başını salladı ama bizim trenimiz her yere gidebilir. Okyanusa bile. İstasyon şefi yanlarından geçerken Moni ona seslendi. Okyanusa giden bir treniniz var mı? Şef şaşkınlıkla. Henüz yok. Ama elma kurdu gibi elmanın içine giren bir tren fikri eğlenceli olurdu. Çocuklar trenlerinin gerçek dünyadan farklı olabileceğini fark ettiler. Moni heyecanlandı, bizim trenimiz okyanusta bile yol alabilir. İnci ekledi ve deniz korsanları bizi durdurabilir. Çocuklar kahkahalarla güldüler. Kelime avcıları ve hazırlıklar. Hikayeyi yazmak için önce kelimeler topladılar. Kasabanın dört bir yanında kelime avcıları görev başındaydı. Pazar yerinde, dükkanlarda, okul bahçesinde duydukları ilginç kelimeleri defterlerine yazdılar. Moni, antika kelimeler dükkanında punduna getirmek deyimini buldu. Mete, eskici kelimeler dükkanında pür dikkat kelimesini temizleyip aldı. Topladıkları kelimeleri saklamak için ilginç yöntemler geliştirdiler. Turşu kavanozlarına yerleştirdiler. Konserve yapıp vakumladılar. Kurutup ipe dizdiler. Hayaller ve antrenmanlar... Trenleri için farklı hikayeler düşündüler. Denizlerin altına giden bir tren, bir kitabın sayfalarında dolaşan bir tren, zamanda yolculuk yapan bir tren, geleceğe giden bir tren ama hiçbiri yeterince farklı gelmedi. Günler sonra Moni yerinden fırladı, uzaya gidebiliriz. Bütün çocuklar bağırdı. Uzay mı? Uzay için hazırlıklar. Uzay hakkında araştırmalar yaptılar. Astronotlar, yıldızlar, galaksiler, her şeyi incelediler. Yemekler bile uzay temalıydı. Yıldızlı tarhana çorbası, galaksi soslu salata, ay çöreği. Sonunda dünyanın en büyük kitabını yazmaya karar verdiler. Uzaya giden trenin biletlerini hazırlayıp herkesi hikayeye davet edeceklerdi. Yolculuk başlıyor, Moni ve arkadaşları ilhamlarını bulmuştu. Trenleri uzaya doğru hareket edecekti. Herkes kalemlerini ve defterlerini hazırladı. Hikayeleri biletlerin arkasına yazacaklardı. Moni sınıfta bağırdı. Kalkıyor! Uzaya giden tren kalkıyor! Bu, eğlenceli ve ilham verici bir yolculuğun sadece başlangıcıydı. Şimdi sıra, trenin sonraki duraklarını hayal etmekteydi.